Günaydın. Bugünün ilk kampanyası avukatlık görevine başlamak için zorunlu olarak staj yapmaları gereken stajyer avukatları konu ediniyor. Adalet Bakanlığına ve Barolar Birliği'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi stajyer avukatlara da hakim ve savcı adayı stajyerler gibi maaş verilmesi. Ömer Çakırgöz tarafından başlatılan kampanya, yargı görevlileri arasında eşitliğin sağlanması, stajda adalet ve avukatlık görevinin itibarını korumak, stajda stajyer avukatın mesleki gelişimini arttırmak amacıyla ekonomik kaygılar gütmemesi, gerçekten serbest ve bağımsız avukatların yetişmesinin sağlanması açısından büyük önem arz ediyor. Bilindiği gibi stajyer avukatlar staj süresince avukatın bağlı olduğu görev ve sorumluluklarla bağlı iken stajyerlerin hiçbir ekonomik güvenceleri bulunmuyor. Hakim ve savcı adayları da staj görmelerine rağmen staj dolayısıyla maaş ödenme, ödeniyor kendilerine fakat stajyer avukatlar bundan mahrum. Barolar Birliği stajyer avukata kredi vermekte bir bakıma mesleğe henüz giriş yapmamış stajyer avukatı borçlandırmaktadır. Oysaki pul geliriyle ikinci 6 aylık staj dönemi için avukat stajyerlerine maaş ödenebilir diyerek talebini dile getiriyor Ömer. Şu an günlük. Yüz bin lira pul geliri bulunuyor. Peki staj döneminde stajyer avukata maaş ödenmesi niçin önemlidir diye soran Ömer cevabında şöyle veriyor: Öncelikle yargı görevlileri arasında eşitliğin sağlanması açısından önemli. Her Avrupa ülkesinde de hakim ve savcı adayına nasıl maaş ödeniyorsa stajyer avukata da maaş ödenmekte. Stajyer avukatın staj dönemi içerisinde mesleki gelişimini sağlamak da son derece önemli. Hali hazırda mahkemeler staj evresi dahil olmak üzere tüm stajyer avukatlar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 İşçi olarak kayıt dışı çalışılmak durumunda bırakılmaktadır. Bu talep imkansız değildir. Öte yandan avukatın serbestliği ve bağımsızlığı içinde hayati önem taşıyor. Diyerek anlatıyor Ömer. Kampanya hakkında detaylı bilgiyi changeorg avukat adresinden alabilirsiniz. Sıradaki kampanyanın talebi ağır hasta olan Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu'nun gecikmeden tahliye edilmesi. Naci Kaplan tarafından başlatılan kampanya İnan Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu'nun tahliyes edilmesini talep ediyor. Aydınlık Çağdaş değerli bir bilim adamı, laik cumhuriyetin temsilcilerinden Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu 17 Nisan 2009 tarihinden bu yana Ergenekon tertibiyle 5 yıldır tutukludur. Sayın Hilmoğlu her gün daha da ilerleyen, hapishane şartlarında tedavisi yapılamayan ölümcül derecede kanser hastasıdır. Uzun tutukluk süresiyle sadece özgürlükler tutsak edilmemekte, ileri yaşlarda olan tutukluların yaşam hakları da ellerinden alınmaktadır. Profesör Doktor Fatih Hilmoğlu'nun tedavisi ev ve hastane şartlarında yapılması gereklidir. İnsani ve vicdani gerekçelerle ölüm kapıyı çalmadan geciktirilmeden değerli bilim adamı Profesör Doktor Fatih Hilmelo'nun tahliye edilmesini talep eden kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/fatihhilmelo adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki haber Adana'dan. Adana denizini istiyor diyerek söze giren kampanya sahibi Ali Ramazan Arcan, Seyhan Su Havzası'nın Akdenizle birleşmesini talep ediyor. Adana'ya sadece 35 km mesafede olan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 Düşük maniyetli olduğu düşünecek olursa bu hayalin gerçekleşmemesi için nedenimiz olmamalı. İnanıyorum ki her Adanalı bu kampanyaya destek vererek yetkilileri özellikle başbakanlığımızı harekete geçirebilir ve yarınki gelecek güzel Adana'nın hayallerini güzel bir Akdeniz akşamında sevdikleriyle paylaşabilir diyerek sesleniyor Ali Ramazan Arcan. Yakında Ankara'dan da deniz istenebilir tabii bu gidişle. Gerçi Kanal İstanbul'a karşı olanlar da var bunu unutmamak lazım. Sırada engelli çocuklarla ilgili bir kampanya var. Birincisi Özkan Uluyazı tarafından Sağlık Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına yönelik başlatılmış. Talebi ise özürlü çocuklara ayrılan ayda 8 saat sürelik eğitimin en az 2 katı süreye çıkarılması. Öncelikle benim Cerebral Palsy özürlü kızıma verilen 8 saatin yetersiz olduğunu kendimizden biliyorum. Ayrıca geçen sene çıkan Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesinde Özürlü çocuklara, normal çocuklara eğitim eşitliğinden bahsederken özürlü kelimesi genel kullanılmış. Tüm özürlü çocukların özürlüleri aynı ve eş değerli görülmüş. Görmeyen, duymayan, yürümeyen, oturamayan, zihinsel özürlü, cerebral palsy, spastik diye sıralarsak onlarca çeşitli ve derecede özürlü yavrumuz olduğunu göreceğiz. Bunların hepsi eşdeğer soruna sahip olduğunu görüp ayda sadece 8 saat eğitimle geçiştirmek yanlış olacaktır. Bununla ilgili kurumlara... Bu işi anlatmak lazım. Unutmamalı ki özürlüğe ya maddi yardım güzel ama onun özrünü iyileştirmeye çalışmak çok daha değerli bir hizmet olacaktır diyerek seslenen Özkan Uluyaz'ın kampanyası hakkında detaylı bilgi ise Change.org Taksim 8 saat yetmez. Rakamla 8 saat yetmez. İkinci kampanya ise otizmli bireylerle ilgili Gülhane Toprak tarafından başlatılan kampanyanın talebi Otistik bireylerin eğitim saatlerinin arttırılması. Bu benim için çok önemli çünkü benim 22 yaşında bir otistik oğlum var. Yıllardır yaşanan sıkıntıların birebir içindeyim. Bizim gibi ebeveynlerin en başta gelen korkusu kendilerinden sonra çocuklarının yaşamını nasıl ve hangi şartlarda sürdüreceğini bilememektir. Daha doğrusu mevcut sisteme güven duymuyoruz. Devletin sırtımızdaki yükü hafifletmesi ve çocuklarımızın geleceği ile ilgili bize güven vermesi gerekir ki hiç değilse en azından yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen içimiz rahat olabilsin bu dünyadan giderken diye seslenen Gülhan'ın kampanyası hakkında detaylı bilgi ise change.org/taksim otizme eğitim adresinde. Son haberimiz ise setlerden geliyor. Evet bu sette çocuk var diyerek yola çıkan Helin Muratakan çocuk oyuncuların yasal haklarının verilmesine talep ediyor. Çocuk oyuncu dostu marka reklam ve tanıtımda yer alan oyuncuların sorumluluğunu alan onlara iyi davranan markalardır. Nasıl olunur? Çocuk oyuncuların yasal haklarını gözetip çalışma konuşurlarını düzenleyerek olur. Ne yapmaları gerekir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde Uluslararası Çalışma Örgütü Oyuncular Sendikası ilgili bakanlıklar ve kurumların hazırladığı kriterleri reklam çekerken uygulamak gerekir diyerek 3 adımda çözüme işaret ediyor. Helen kampanyasında sosyal medya ya da hashtag bu sette çocuk var etiketiyle paylaşarak desteğini arttırmayı da hedefliyor. Kampanyanın detaylarına ise change.org taksim bu sette çocuk var adresinde ulaşabilirsiniz. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.